4. Gereyince talebesinin bahtına yönelip hislerini tedavi etmesidir. 5. Alayları terk etmesidir. 6. Talebelerine şefkat etmesidir. 7. Ümitsiz ve bunalımlara giren talebeleri telkin ve teselli ile tedavi etmesidir. 8. Daima hakka davet etmesidir. Zekası az olana kuvvetine göre tediricen öğretip, İrşadın gerektirdiği tedavilere başvurmasıdır. 9. Bilmiyorum kelimesinden sakınmasıdır. Bilmediği meseleyi veyahut söylemeyi uygun görmediği meseleyi sonraya bırakır. 10. Var gücünü sadık talebelerine harcamasıdır. 11. Talebesinden muhalif bir fikir işittiği zaman delilini araştırıp isabetli fikrini kabul etmesidir. Hatalı ise onu okşayarak irşat etmelidir. 12. Manen talebesinin bir ayıbına vakıf olduğunda hatasını ima ile öğretip düzeltmesidir. Halk içinde talebesinin büyük kusurlarını gizlemelidir. 13. Talebesini kendisine zarar verecek kitap ve meclislerden men etmesidir. Demişlerdir ki, fasıklarla, fasık olmasa dahi münkirlerle düşüp kalkan mürit mahrumdur. 14. Talebesi Allah'ın rızası dışında bir kitaba sarılırsa azarlamasıdır. 15. Farz, vacip ve sünnetül hudadan başka talebeye yük yüklememesidir. Mesela farza borçlu olan talebesini nafile ile uğraştırmamalıdır. Borçlu olduğu takdirde namaz ve orucunu kaza etmesini emretmelidir. Mesela işrak, duha, evvabin namazları yerinde, farz kazalarına niyet etmesini tavsiye etmelidir. Böyle olursa namaz kılmakla vakti ihya etmiş ve farzın kazasını tehir etmesi günahından kurtulmuş oluyor. Zira tekarrub, farz ve vaciplerin ikmalinden sonra başlar. 16. Edebe mugayir hareket etmedikçe talebesini kovmamasıdır. 17. Talebesi kovulduktan sonra gelip özür dilerse, onu kabul etmesidir. Eski ayıplarını yüzüne vurmamalıdır. 18. Ufak hatalarda sözle değil, çehreyi değiştirmekle talebesini irşat etmesidir. Çehreyi değiştirdiği zaman, kalben Allah'a teveccüh edip yalvarması, edepli talebeler için vaciptir. 19. Zeki talebelere güçlerinden fazla yüklememesi veya eksik öğretmemesidir.